Arkası yarın. Klavigo birinci bölüm. Yazan Göğde. Radyoya uygulayan Behçet Necatigil, Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar Klavigo Metin Serezli. Carlos Çetin İpekkaya. Buenko Mazlum Kiper. Sophie Fatma Andaç. Mari Nedret Güvenç. Bomarşe Muhib Arcıman. Madrid'de bir dergi çıkarmak, bu sandığın kadar kolay değil dostum Carlos. Senin elinden bir şey kurtulmaz Claudio. aklına koydun mu yaparsın? Dergim yalnız Madrid'in, İspanya'nın değil, bütün Avrupa'nın en mükemmel dergisi olsun isterim. Düşünme ufkun geniş, hayal hazinen zengin, daha ne? Başarı kapılarını sen açmayacaksın da kim açacak? Yalnız şu var, haftalık bir dergi kolay çıkar mı? Sen de bana çok az yardım ettiğine göre koca sayfaları şimdilik bir ben dolduruyorum. Bu gidişle her hafta o kadar yazıyı nasıl yazacağım ben? Dedim ya, düşünme ve hayalden yana zenginsin. Sonra azmin var, yükselmek, başarıdan başarıya koşmak, tanınmak istiyorsun. Şimdiden kral takdir ediyor seni. Kralın gözüne girmek kolay değil Carlos. Daha işin başındayım. Fakat yolumdan kimse döndüremez beni, kimse. Zaten bu yükselmek, parlamak hırsı olmasaydı de dostun olur muydun? <gülüyor> yükselmek, parlamak. İkbal kapıları önümde açılacak Carlos. Bu dergi bu dileğimin gerçekleşmesini hızlandıracak benim. Bütün mesele daha açık aydınlık, daha etkileyici yazabilmemdi. Sarayın bütün kadınları sana şimdiden hayran oldular. Telkin kuvvetli bir silahtır. Kullanmasını bildikten sonra istediğini etkileyebilirsin. Üstelik senin... Söyle söyle. Kendine muazzam güvenin var. Tabii tabii. Bilgim ve tecrübem günden güne artıyor. Güzel yazıyorsun, iyi anlatıyorsun. Yalnız bir noktayı belirtmek isterim. Hangi noktayı? Fakat darılmaca yok. Hı hı. İlk sayılarda yazdıkların benim daha çok hoşuma gidiyordu. İlk sayılarda? Yani? Yani Mari zamanında. Ah, Mari. Mari zamanında. O günlere dönesin diye söylemedim. Ama nedense o zaman yazdıklarında daha bir canlılık, bambaşka bir hava... ...nasıl desem bir rüzgar, bir ateş vardı. O günler geçti Carlos. O günlere dönemem. Fakat haklısın. O zaman daha içten yazıyordum. Okuyucular beni hala beğeniyorlarsa bunda ilk yazılarımın... ...bana o yazıları ilham eden Mari'nin büyük payı var tabii. Mari'yi bırakmayacaktın sen. Bunu sen mi söylüyor? <gülüyor> bir tecrübe edeyim dedim. Mari'den ayrıldığına pişman olup olmadığını öğrenmek istedim. <gülüyor> Neler konuştuk seninle unutuyorsun galiba. Mari'yi bırakmama yüzde yetmiş sen sebep olmadın mı? Yaratma gücünü yitirirsin diye korkmuştum. Parlamak isteyen bir sanatçısın sen. Sanatçı için en büyük engel kadındır. Ben sanatçı falan değilim Carlos. Yazı yazmak, dergi çıkarmak... ...beni yüksek mevkilere ulaştıracak bir atlama tahtası. Bir basamak. Orası öyle evet. Evet, önünde engeller olmamalı. İşte artık hiçbir engel kalmadı. Madrid'e nasıl geldiğimi biliyoruz. Ne şöhretim vardı, ne servetim. Ne yaptımsa kendi çabamla yaptım. Yamansın, Clavigo. Önümde artık hiçbir engel yok diyorum ya, var. Var. Sarayda önemli bir kişi olabilmek için daha bir sürü engeli aşmam gerek. O kadar insanlar arasında ilerlemek, yeni yeni engelleri aşmak meseledir, azizim. Yok, tabii. Fakat kralın aşire nemuru oldun. Bu bile tebrike değer bir başarıdır. Henüz işin başındayım, Carlos. Yükselmek... ...çaba ister, zeka ister. Yalnız... ...kaybettiğim vakti acıyorum. Biraz geç kalmadın mı dersin? Ah... ...Marie'nin aşkı bana epey vakit kaybettirdi. Marie'ye çok şey borçlusun, bunu inkar edemezsin. İnkar ettiğim yok. Şimdi düşünüyorum da... ...ben o işi dediğin gibi fazla ciddiye aldım. Zayıftın, kendini verdin. İraden yeni yeni kuvvetleniyor. Bak bana, kadınları ciddiye aldığım var mı? Sen başkasın, herkes senin gibi olabilir mi Carlos? Olacaksın. ...fazla açılmaya gelmez. Zaten namuslu kızlara gönül vermek akıl değildir. Biraz fazla açıldın mı... ...hepsi hemen evlenmeyi düşünmeye... ...evlenmenin yollarını aramaya başlarlar. Evlenmek... ...evlenmek bize gitmez, hiç gitmez. Daldın gene, ne düşünüyorsun? Keşke açılmasaydı bu konu. Ne diye Maria hatırlattın bana? Hastana ah, bakarsam ben ondan ayrılmamalıydım Carlos. Onu unutamıyorum. Ömrümüz öyle kısa ki... Az zamanda çok işler başarmak zorundayız. Evlenmek yolun yarısında durmak demektir. Sen yükselmene bak yükselmene. İşlerini haline yoluna koymadan nasıl evlenebilirsin? Güzel söylüyorsun fakat sevince... Ben sana sevme mi dedim sev. Ama ne diye kıza seninle evleneceğim dersin? Sev gönlünü eğlendir fakat evlenme. İyi ama yıllar yılı oyalamak doğru mu? Sevince ya evlenmeli ya da işin başında ayrılmalı. Tamam sen de sevdin ve ayrıldın. Fakat söz vermiştim. Evleneceğiz demiştim. Dedinse kıyamet kopmadı ya. Sözünce ancaydın. Adam sende. Ben adam sende diyemiyorum. Yemin diyordun ama. Fakat düşününce... Düşününce. Bırak düşünmeyi. Kurtuldun ya sen ona bak. Unut artık o sevdayı. Unutmak. Mari'yi unutmak. Bile kolay. Ben Mari'yi bütün kalbimle sevdim. Dizi dibinde geçirdiğim o tatlı dakikalar nasıl unuturum? Yemin etmiştim. Söz vermiştim. Bir iş, bir mevki sahibi olunca onunla evlenecektim. Fakat şimdi... Ah oh, Carlos... Önünde daha ne kapılar açılır? Aldırma. Geçti artık. Bütün aşk ve saadet kapıları kapandı bana. Kapandı mı? <gülüyor> Dur ya, daha bundan sonra açılacak. Sen meşhur olmaya bak. Tanınmış aileler ne güne duruyor? Maria mı kaldın? Soyu sopu belli olmayan bir kız. Saray çevreleri asilzade kızlarıyla dolu. İleride birisini alır muradına erersin. Muradın buysa şahit. ...Mari elimden gittikten sonra neye yarar? Bazen düşünüyorum da... ...ben çok değiştim, çok. Değişmeyen ne var dünyada? Düşüncelerimiz de elbet değişecek. Hem sen bıraktın da sokakta kalma diye Mari. Ablası var, eniştesi var. Oynaşımdan oldum diye düşünüyorsan... ...karşı eve bak. Ne var o evde? Genç, güzel bir dul seni bekliyor. Ah, ben <gülüyor> macera düşkünü değilim Carlos. Sen, sen mi macera düşkünü değilsin? Bu yükselmek, bu tanınmak kırsın... Bundan büyük macera mı olur? O başka. Evet başka. Gerçek macera da bu işte. Neyse çok konuştuk. İşimize bakalım. Yeni nazarı nasıl taldayacaksın sen onu söyle. Evet. En büyük macera. Ben yoksa bu maceranın kurbanı mı olacağım? Düşünelim bir çaresini buluruz. <gülüyor> Nabza göre şerbet vermesini biz de beceremezsek. Kuzum ne oldu yine? Yani? Nedir bu sendeki üzüntü? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. İyi etmedim Zavallı Mari Kim bilir ne üzgündür Unut Marie Unut, unut. Günaydın bayan solgun Günaydın bayın ko Günaydın matmazel Yüzünüz çok solgun gece uyumadınız mı Uyuyamadım Nasıl uyursun? Ateşi yükseldi, eskiden öksürmezdi böyle. Ayşim, çok ağrıyor. Sabahleyin aladım da bundan Marie. Artık Clavigo'yu unutun Matmazel Üzülmeyin bu kadar. Harab oluyor, yoruluyor. Emin olun korkuyorum Buenko. Zaten zayıf, biz bütün hasta olacak. Abiniz ne zaman geliyor? İki gün önce gelmesi gerekirdi. Aa, sahi siz bilmiyorsunuz, ondan yeni bir mektup aldık. Mektup neredeydi Marie? Konsolun gözünde herhalde. Hayret Buldum Yalnız altını çizdiğim satırları oku abla Peki Suçluysan benden af bekleme Acı çekebilirsin fakat kabahat sendeyse Çektiğim bu acıya benim nefretim ve babamın laneti eklenecektir Ama masumsan Seni bırakan o hainden öcü almak ödevimdir Duyduğunuz işte bu en korkuyorum Abimin beni suçlu bulmasından korkuyorum. Siz masumsunuz Marie Fakat bunu siz biliyorsunuz. Ablamla enişten biliyor. Ya abim? Abim nasıl karşılayacak bu durumu? Ne yapacak bilir miyiz? Ben onu hemen hiç hatırlamıyorum. Biz İspanya'ya gelirken sen küçüktün hatırlamazsın pek. Babamız bizi buraya gönderirken abim 13 yaşında atak ve tok sözü bir çocuktu. Ancak hayalmeğer hatırlıyorum. Clavigo aileme rezil etti beni. Terk edilmiş bir kız olmak Allah'ım ne acışın şey. <gülüyor> Üzme kendini Marie oh. Şu haline bak iğne ipliğe döndün Her şey düzelir ağlama <gülüyor> Dökecek gözyaşım da kalmadı zaten Ben fena bir kızım Kendi derdimle sizi de üzüyorum Clavigo'nun aşkı <gülüyor> Unut artık Clavigo'yu Nasıl unuturum Clavigo'nun aşkı beni bahtiyar etmişti Böyle mi bitmeliydi bu aşk Böyle hüsranla böyle zalimce Bilsem nedir suçum Nedir günahım Aldattı beni aldattı Ne kadar mesuttum O da mesut görünüyordu Evet öyle görünüyordu Fakat asıl bendim mesut olan Ondan çok ben Ama şimdi her şey bitti Terk edildim hakarete uğradım Böyle söylemeyin matmazel mari Acı çekiyorsam haklıyım bunda Zavallı kardeşim kendini helak ediyorsun Demek ki sevilmeye layık değilmişim Kendinize iftira ediyorsunuz Hayır, hayır. Sevilmeye layık olsaydım bırakmazdı <gülüyor> Bıktı benden Fakat acıyordu da Acınmak zayıf ruhların ihtiyacıdır Siz kuvvetli olmalısınız matmazel mari Onurlu ruhlara acınmak ağır gelir Ben de onur mu kaldı bu enko Böylesine bir hakarete uğramak Aşağılanmak insan da onur mu bırakır Haince terk edecekti de Niye bağlandı bana Fakat haklısınız bu enko Hayır hayır Bana acımasını asla isteme. Aşağılık bir adam Ancak nefret edilmeye layık bir adam Yanılıyorsun abla Klavigo aşağılık değildir Ona kızabilirim ama Hınç duyuyorum diye nefret mi etmem gerekir Evet bazen kim duyduğum oluyor Senin haberin yok abla Haberim yok Neden haberim yok Dün gördüm ben onu Gördün mü Ne zaman Dün. Dün akşam Hani bir ara arkadaşıma gitmek istemiştim ee? Sokağa çıkmıştım gördüm Uzaktan gördüm Yanında bir genç kız vardı Soğuk soğuk baktı bana Yürüdü gitti Belki tanımadı bile Vicdansız herif Sen ne yaptın Ağlamamak için kendimi zor tuttu Deli misin sen Göz yaşlarına yazıp... Neredeyse ağlayacaktım Fakat sonra düşündüm Gözyaşlarından daha kuvvetli silahlar var diye düşündüm Var tabi Hemen dönüp eve geldim Zaten bizim eve yakın bir yerde gördüm onları Çabucak eniştemin pelerinine büründüm Yanıma bir hançer aldım ne? Biraz da zehir Neler söylüyorsun var kesme abla. Bir koşu yetiştim arkalarından Bir süre takip ettim onları Allah'ım ben nasıl fark etmedim eve geldiğini Sessizce girdim Sessizce çıktım Pelerin uzun ve bol olduğu için Benim bir kız olduğumu kimse anlayamadı Meraktan ölüyorum anlat ne yaptın sonra Boyenko. Sonra ne yaptığımı siz merak etmiyor musunuz? Sizi dinliyorum Matmazel Mari Bir ara gölge gibi yanlarına yaklaştım Flavigo yeni sevgilisine muhabbetli sözler fısıldıyordu Duyduğum o tatlı kelimeleri bir zamanlar bana da söylemişti Deliye döndüm Ne yapıyorsun Mari? Elimdeki hançeri sımsıkı tuttum yukarı kaldırdım tam sırtına Mari! Ah, ama elim varamadı vurmayayım Allah'ım Bir daha yalnız hiçbir yere gitmek yok Mari Korkma abla Hakikaten bunların hiçbiri olmadı ...ben dün akşam ne sokağa çıktım ne de gördüm onu... ...bunlar hep hayalimden geçirdim bir şeyler... ...ben ne elime hançer alabilirim... ...ne de zehir bulup öldürebilirim kendim. ...ben öylesine aciz bir insanım... ...siz hiç konuşmuyorsanız Boyenko... ...ben de o hain saray adamına karşı bir şey yapamamanın acısını duyuyorum Mademoiselle Elmari. ...ne kadar perişanım bilsiniz... ...siz nasılsanız ben de öleyim... ...içim içimi yiyor... ...sizin gibi bir meleğe bu hakaret... Fakat emredin hemen öldüreyim onu Abimi bekleyelim Buenco Sizin yapıcınız hiçbir şey yok Hem ben kederime tek başıma katlanmak zorundayım O henüz kralın arşim memuru değilken Henüz saraya girmemişken Sadece Clavigo iken ne kadar iyiydi Madrid yabancıydı Yeni gelmişti Evimizi açtık ona Elinden <gülüyor> tuttuk destekledik onu İlerlemesi için çalıştık Onları düşünme abla Önemli olan beni seviyordu Sonra parlamak istedi. Bir anda şöhret ve servet kazanmak istedi. Klavigo zekidir. Yükselmek hakkı onun. Yükselme diyen var mıydı ona? Yükselmek için seni bırakması mı gerekirdi? Bilmiyorum ki ne düşündüğünü. Onun bir akıl hocası var mutlaka. Bu işi belki de sözde dostu Carlos yapmıştır. Carlos. Yoksa evet Klavigo o kadar kötü kalpli değildir. Değildi ama şimdi. Ettiği yeminler, o bağlılık sözleri... ...karayda kralın gözüne girince ne oldun delisine döndü herhalde. Parladı, tanındı. Arşiv memurluğu yanında dergi de çıkarmaya başlayınca... ...bazı değerlerini kaybetti. Ne kaybettimse ben kaybettim boyko Verdine yansın, o seni kaybetti. Bundan büyük kayıp olur mu Mare? Pişman olacak ama geçmiş ola. Çok arar seni, çok. Artık aramaz, imkansız. <gülüyor> bu maşa geldi galiba... Sophie, Marie, sevgili kardeşlerim. Gözlerimiz yollarda kaldı abi. Ah. Abi, abiciğim. heyecandan nefes alamıyorum. Ah. Dolu dizgin sürdüm at. Paris'ten Madrid'e bendiği ölüm geldi adeta. Ne yapayım ben şimdi ne yapayım? Senin yapacağın bir şey yok. Marie onu başkası düşünsün. Ah, ne kadar heyecanlıyım bilemezsiniz. E, e, sakin olun abi. Sakin olayım. Ya siz... Siz sakin misiniz sanki? Telaşınızdan oturamıyorsunuz baksanız. Oturalım abi. Oturmak? Öfkemden her tarafım tir tir tirken oturmak. Ben nasıl oturabilir, nasıl rahat olabilir ama? Şu birçarın haline bak. Beti benzi kül gibi. Baktıkça yüreğim parçalanıyor. <gülüyor> abi. E... Çok müzülüyorsun Mari Hayır abi. Keşke yalan olmasa söylediğini. Fakat Sofi'nin bile gözyaşları kurumamış hala. Belletmek istemiyorsunuz ama içiniz kan ağlıyor herhalde. Dostumuz bile fakat telaşınızdan bu bayı tanıtmadınız. Bizi tanıştırmadın Sofi. Tanıştırayım. Bay Boyenko, abim bu maşe. Memnun oldum Bay Boyenko. Siz de bir ölüm sessizliğine bürünmüş olduğunuza göre bu evde felaket rüzgarı esiyor. Uzun yolculuğum süresince bu mateme zaten hazırladım kendimi. İniştem yok mu? Gilbert işine gitti akşama döner Babamız nasıl İyi, gözlerinizden öttü Marinin intikamını alırsan Sana hayır dua ederim göreyim seni oğlum dedi Hadisi ona duyurmaz olmaz mı abi Biz yalnız seninle öğrenmeni istemiştik Bu işi onun da bilmesi Beni bazı tereddüt ve korkulardan kurtarır diye düşündüm İyi de ettiğimi sanıyorum Babamız çok üzüldü tabii. Ama artık üzerime aldığım iş Daha da vazgeçilmez hale girdi Büyük bir insansınız Size hayran oldum Bay Teşekkür ederim. Bu hadisede sizinle birlik olduğumu söylememe müsaade ediniz Bu zahmetli yolculuğu kardeşiniz Matmazel Mari'nin kırılmış onuru uğruna Onun intikamını almak için yaptığınıza eminim Hiç şüpheniz olmasın Fakat bu intikamı siz gelmeden ben almak Bu şereften sizi mahrum etmek isterdim Ama ne çare ki sizin kadar cesur değilim Bundan utanıyorum Bay Bomarşe Bu kadarını söylemeniz bile Kardeşlerime olan muhabbetinizi gösterir Teşekkür ederim Yeter ki cesur olalım bütün... Tanrı yardım eder bize Bütün mesele haklı olduğumuza inanmaktır Hak er geç yerini bulur Suçlu cezasını çeker Aa, Ne yapmak niyetindesin abi Hesap soracağım Senin masum olduğuna inanırsam O hainden alacağım intikam o ölçüde şiddetli olacak Siz işi bana bırakın oh, Fakat öyle yorgunum ki Dinlen biraz Dinlenebilir miyim Gözlerimden akan ne uyku mu utanç mı Dinlenebilir miyim hiç Klaviko isimli sürekli oyunumuzun birinci bölümü burada sona erdi Yazan Göğte Radyoya uygulayan Behçet Necati Gil Mikrofona koyan Kemal Bekir Oyuncular: Klavigo Metin Seresli, Carlos Çetin İpekkaya, Boyenko Mazlum Kiper, Sophie Fatma Andaç, Mari Nedret Güvenç, Bomarşe Muhip Arcıman. Sevgili dinleyiciler, oyunumuzun arkası yarın gene bu saatte. Hoşçakalın.